Bir ikram-ı ve bir eseri inayet-i Rabbaniye. Ve Rabbinin nimetini anlat da anlat. Duha 11 Mazmununa masadak olmak emeliyle deriz. Şu risalenin telifinde Cenab-ı Hakk'ın bir eseri inayetini, ve rahmetini zikredeceğim. Ta şu Risale'yi okuyanlar ehemmiyetle baksınlar. İşte şu Risale'nin teylifi hiç kalbimde yoktu. Çünkü Risalet-i Ahmediye aleyhisselama dair 31. ve 19. sözler yazılmıştı. Birdenbire şu Risale'yi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hem kuvveyi hafızam musibetler neticesi olarak sönmüştü hem meşrebimde, yazdığım eserlerde nakil suretiyle kâle-kîle suretiyle gitmemişim. Hem yanımda kütüb hadisiye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber tevekkaltu alallah diyerek başladım. Öyle bir muvaffakiyet oldu ki, eski Said'in kuvve-i hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her iki üç saatte süratle otuz kırk sayfa yazıldı. Bir tek saatte 15 sayfa yazılıyordu. Ekser Buhari, Müslim, Beyhaki, Tirmizi, Şifa, İşerif, Ebu Nuaym, Taberi gibi kitaplardan naklediliyor. Halbuki bu nakilde hata olsa hadis olduğu için günah olması lazım geldiğinden kalbim titriyordu. Fakat anlaşıldı ki inayet var ve şu risaleye ihtiyaç var. İnşallah. Sahih bir surette yazılmıştır. Şayet bazı elfaz-ı de veya ravilerin isminde bir yanlış bulunsa, tasih edilerek müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımdan rica ediyorum. Said Nursi Evet, biz müsveddeyi yazıyorduk, üstadımız da söylüyordu. Yanında hiç kitap yoktu, hiç müracaat da etmiyordu. Birdenbire gayet süratli söylüyordu biz de yazıyorduk. 2-3 saatte 30-40 daha fazla sayfa yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki bu muvaffakiyet mucizatın ı nebeviyenin bir kerametidir. Daimi hizmetkarı Abdullah Çavuş, hizmetkarı ve Müsvette Katibi Süleyman Sami, Müsvette katibi ve Ahiret Kardeşi Hafız Halit, Müsvette ve Tebiyiz Kâtibi Hafız Tevfik. Mucizatı Ahmediyenin 1. zeyli. 19. söz Risaleti Ahmediye Aleyhisselama ve Zeyli Şakkı Kamer mucizesine dair olduğundan makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. 14 reşehadı tazammun eden 14. lem'anın 1. reşhası. Rabbimizi bize tarif eden Üç büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki, Bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül ül Enbiya ve vesselamdır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhanın lahtı kı'ı olan Hatemül Enbiya ve vesselamı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet. O bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sathı arz bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. O bürhanı bahir olan peygamberimiz ve vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatib, bütün embiyaya reis, bütün evliyaya seyit, bütün embiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin ser zâkiri. Bütün embiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinat eden bütün embiya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 Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın? İkinci reşha O nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve incil gibi, kütüb Semaviyenin, Haşiye, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde, 114 işareti o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin yüzler işareti ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevâtir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlakı hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayı galiyesi ve kemale emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası Fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü resha, eğer istersen gel, asrı saadete, Ceziretül Araba gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak. Hüsnü suret ve cemali suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde muciz numa bir kitap, lisanında hakaiq-ı kaşina bir hitap, bütün beni ademe, belki cin ve insa ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbey-i ezeliye tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muammayı acibanesini hal ve şerh edip ve sır kâinat olan tılsım-ı muğlakını feth ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap verir. Dördüncü reşha, bak.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 Şimdi bak onun neşrettiği nurla o matemhane-i umumi şevki cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i samite birer monis memur, birer musahhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan Şakir suretine girdi. Beşinci resha. Hem o nur ile ki aynattaki harekat, tenevvaat, tebedülat, tegayyurat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat rabbaniye, birer sahifeyi ayatı tekviniye, birer merayayı esma'yı ilahiye ve alem dahi bir kitabı hikmeti samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdununa düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha betbah eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nurla nurlandığı vakit insan, bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış aciz, fakr, akılla, niyazla, nazenin bir sultan ve fizarla nazdar bir halifeyi zemin olur. Demek onur olmazsa kainatta insan da hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı reşah İşte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bi nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanatı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi ve künûz-u esmâ ilahiyenin keşşâfı, göstericisi olduğundan böyle baksan, yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet en nurani bir semere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, yani Risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir siracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl belki hatif gibi onun nuru şarktan garbı tuttu. Ve nısf-ı arz ve humsu beşer, onun hediye hidayetini kabul edip, hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. 7. Reşah İşte bak, şu cezire-i ada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat, ve ahlakı seyyiye-i vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek bütün ahlakı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut belki akılları ruhları kalpleri nefisleri feth ve teshir ediyor. Mahbubu kulub, muallim u kul, mürebbi nufus.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 Yerlerine öyle secayâ yayı âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere, ceziret Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zatın,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 samimi bir safvetle büyük bir ciddiyetle hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi hiç hile karışması mümkün müdür kella in huwa illa vahyun yuha o kuran sadece bir vahiydir ancak vahy yolunur necim 4 evet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 Binler küreyi arz bomba olsa patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında, İde Semaun Fıtırat gök yarıldığı çatladığı zaman infitar bir. İde Şemsu güneş dürüldüğü büzüldüğü zaman tekvir bir. El Qarige çarpacak bela. Çarpan olay, kıyamet, kari'a bir gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre seraf hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye ona nispeten bir berk zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. 11. Reşha. Böyle acayip ve muamma alût şu kainatın perde-i zahiriyesi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi haber verecek, böyle harika ve fevkalade muciz nümâ bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor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 Belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. On reşha. İşte şu zat, şu mevcudat halikinin vahdaniyetine hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhanı natık, bir delili sadık olduğu gibi haşrin ve sadette ebediyenin dahi bir bürhanı katığı, bir delili saatığıdır.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 onun azametli namazıyla namaz kılar niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaati uzmada niyaz ediyor ki güya beni Adem'in zamanı Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir haceti amme için dua ediyor ki değil ehli arz belki ehli semavat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 insani ve alemi belki bütün mahlukatı esvelisafiliinden sukuttan kıymetsizlikten faidesizlikten alayilliyine yani kıymete bekaya ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizarı istimdat karane ve öyle tatlı bir niyazı istirham karane ile istiyor yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip duasına amin. Allahümme amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi kerim bir kadirden öyle basir rahim bir alimden hacetini istiyor ki bil müşahede en hafi bir zi hayatın en hafi bir hacetini bir niyazını görür. İşitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisanı hal ile olsun verir. Ve öyle bir sureti hakimane, basîrâne, rahîmâne de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle bir semî ve basîr ve öyle bir kerîm ve rahime hastır. 13. Reşah ''Acaba bütün efadılı beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnu zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bak dinle, saadet-i istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor.'' hem merayayı mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün kudsiye-i kutsiyeyi ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti? Şu darı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika <gülüyor> mevcudat olandan daha güzelinin olması imkan dahilinde değildir dediren. Şu meşhut intizamı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat.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 Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez. Çirkin olmaz. Yahu ey hayali arkadaşım, şimdilik kafidir geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garai bir icraatını ve acaibi vezaifini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel,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 o muciz numa ve hidayet edaya, bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. ''Ala men unzile aleyhil furkanul hakimu minel rahmanir <gülüyor> rahim minel arşil azim, seyyidina Muhammedin, elfü elf salatin ve elfü elf selamin bi'adedi hasenat ümmetihi'' على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوته الإرهاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته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 min kulli qariin min evvelin nuzuli ila akhiriz zamani veğfir lena verhamna ya ilahana bi kulli salatin minha amin rahman rahim olan allah'ın furkanı hakimi arş-ı azim'den üzerine indirdiği zat olan efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve milyon selam olsun. Risaletini İncil, Tevrat ve Zebur'un müjdelediği, nübüvvetini doğduğundan hemen önce ve doğumu anında meydana gelen harikulade hallerin, cinni hatiflerin, insanlardan evliya ve kahinlerin haber verdiği, işaretiyle ayın ikiye bölündüğü, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salat ve milyon selam olsun. Çağırmasıyla ağaçların yanına geldi. Duasıyla yağmurun süratle yağdığı, Bulutun sıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, Bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanın doyduğu, Parmakları arasında suyun üç defa kevser gibi aktığı, Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun için konuşturduğu, miracın ve göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Necm 17 ayetinin mazharı, Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ilk indiği andan itibaren kıyamete kadar Kur'an'ın her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında, Allah'ın izniyle temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salat ve selam olsun. Bu salavatların her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et ey ilahımız. Amin. Şu Aatı marifetin nebi namındaki Türkçe bir risalede ve 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz Delail-i Nübüvvet-i aleyhisselam'ı beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakîm'in icazı icmalen zikredilmiş. Yine Leme'at namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu icmalen beyan, ve kırk vücuh icazına işaret etmişim. O kırk vecihte yalnız nazımda olan belagati, İşaratül İcaz namındaki bir tefsiri Arabi'de kırk sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşah resha, mahzeni mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim, Nübüvvet-i Ahmediye ile Vahdaniyet-i o derece kat'i ispat ediyor ki, başka bürhana hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lem'a-i icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitab-ı kebir-i bir tercüme-i şu sahâifi arz ve semâda müstetir, Künuzu esma ilahiyenin keşfi, şu suturu hadisatın altında muzmer haka ikin miftahı, şu âlemi şahadet perdesi arkasındaki alemi gayb cihetinden gelen iltifatatı rahmaniye ve hitabatı ezeliyenin hazinesi, şu alemi maneviyeyi istamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avalimi uhreviyenin haritası.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 hem bir kitabı zikir ve marifet gibi beşerin bütün hajatı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddıkînin asfiya ve muhakkıkînin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehhüm edilen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 Emir ve davetin şe'ni tekrar ile te'kittir. Hem herkes, her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdır Kur'aniye, ekser uzun surelerde dercedilerek, her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve hajr, ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat, Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrarı ayet, tekerrürü ihtiyaçtan ileri gelmiş. O ihtiyaca işaret ederek ve uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir din-i mübinin esasatıdır ve şu âlem İslamiyet'in temelleridir ve hayatı, ı beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır.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 Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili kemniyenin bazısında ibham ve icmal ise irşadi bir lem'a-i icazdır. Ehli ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medarı tenkid olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır. Bazısını nazarı umumiyi okşayacak, hissi ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane-i zahirhanede söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden ve elbette anlamışsın ki Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esmai ilahiyeyi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın meâniğini anlattırıp ta halikını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmetse mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehl-i fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'anı hakim mevcudata delil yapıyor, bürhan yapıyor. Delil zahiri olmak. Nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ibhamla icmar etsin ve dakik şeyleri temsille takrib etsin ve mağlatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz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 Yasin 38 Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz, gece gündüzün devranındaki muntazam tasarrufatı kudreti ihtarla azameti saniî ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuc hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der ve ceale şemsa Güneş'i de bir lamba kıldı. Nuh 16 Şu sirac tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarla rahmet ve ihsanı ı halıkı ifham eder. Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, ''Güneş bir kitleyi azime-i mayi'a-i nâriyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp, cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemal ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor.'' Buna kıyasen batınen kov, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşâ Suriyesini Suriye'sine aldanıp, Kur'an'ın gayet muciz nüma beyanına karşı hürmetsizlik etme. İhtar Arabi risale orada 14. reşanın altı katresi var. Bahusus 4. katrenin altı nüktesi var. Kur'an-ı Hakîm'in kırk kadar enva icazından on beyan eder. Ona iktifaen burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et, bir hazine-i mucizat bulursun. Allahümme j'alil Kur'âne şifâen lana min kulli dâin ve mûnisan lana fî hayâtina ve ba'de memâtina ve fîddunyâ karînan ve fil kabr mûnisan وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من انزل عليه الفرقان الحكيم ve âlihi ve sahbihi ecma'în. Allah'ım, Kur'an'ı bizim için her türlü hastalıktan şifa. Bize dünyada ve öldükten sonra candaş, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cehenneme karşı perde ve örtü, cennette arkadaş, ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın cömertliğin, keremin ve rahmetinle lütfeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi ve cömertlerin en cömerdi. Duamızı kabul buyur. Amin. Allah'ım, kendisine hakla batılı ayırt eden Kur'an-ı Hakim'in indiği zata, O'nun bütün âl ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. el baki huve el -baki. baki. olan yalnız Allah'tır. Said Nursi Şakk-ı Kâmer mucizesine dairdir. 19. ve 31. sözlerin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim İktarabeti s-sa'atu ven şakkal kamer Ve in yarav âyeten yu'ridu ve yakulu sihrun mustemir. O saat kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize gösterecek olsalar yüz çevirirler Ve bu süre gelen bir büyüdür derler. Kamer 1-2 Kamer gibi parlak bir mucizeyi i Ahmediye aleyhisselam olan i̇nşikak Kamer'i Evhamı faside ile in uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki, eğer inşikakı kamer vuku bulsaydı, umu malime malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap, inşikakı kamer davayı nübüvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede. Vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden, hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulut gibi rüyete mani esbabın vücuduyla beraber, o zamanda medeniyette ammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve taras suddat-ı semaviye pek az olduğundan, bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir şakk kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle. Birinci nokta, o zaman o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları, tarihen malum ve meşhur olduğu halde, Kur'an-ı Hakîm'in, وَاَنْشَقَّ <الْقَمَر> Ay yarıldı demesiyle, şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde,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 Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem aleyhisselam hakkında haşa yetimi ebi talibin sihri semaya da tesir etti dediler. İkinci nokta Sadi Taftazani gibi e Azim muhakkiki'nin ekseri demişler ki inşikakı kamer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 Görmediğimiz Serendip Adası'nın vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kâfidir. Halbuki şakk-ı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize, davayı nübüvvetin ispatı için münkirleri ikna etmek içindir, icbar etmek için değildir. Öyleyse dava yönü nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırr teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak, sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatırı Hakim, inşikakı kameri felsefelerin hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat hadisatı semaviye gibi ya dava yürübüve te delil olmazdı ve Risalete Ahmediye Aleyhisselama hususiyeti kalmazdı.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 hem ihtilafı metali ve sis ve bulut gibi sair mevaniyi perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta. Şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise Haberi vahitle tarihlere bakı bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda Kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişlerdir. Şu mucizeyi Bahire'yi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup. Amerika'da gündüz Çin'de Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbabu maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muterize bak diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse bu bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kaselistlerinin başına. 5. nokta. İshikaka Kamer kendi kendine bazı esbaba bina vuku bulmuş tesadüfi tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin belki şems ve kamerin halik hakimi resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir sırr-ı irşat ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla Hikmeti rububiyetin istediği insanlara ilzama hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve dava-i nübüvveti henüz işitmedikleri aktarı zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazılarının güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya işareti Ahmediye aleyhisselamın neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti, o vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu, aklın ihtiyarı kalmazdı,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 yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layıkken madde süf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma'ı ve ehli tahkik umum müfessirlerin وَنْشَقَّ الْقَمَرِ ''Ay yarıldı'' tefsirinde onun vukuuna ittifakı, ve ehli rivayeti i sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamlarının ve mütebahir ulemanın tasdikı ve nas-ı kat'i ile delalet üzerine icmaları vaki olmayan Ümmet-i Muhammediye aleyhisselamın o vak'ayı telakki bil kabul etmesi, güneş gibi inşikak kameri ispat eder. Elhasıl, buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabınaydı. Bundan sonraki cümleler, hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi. Hakikat diyor ki, Semai i kameri müneyri olan Hatem-i divan Büvvet,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 hem ehli arza medarı fahr olmuştur. Aleyhi ve ala alihi salatu vesselamatu mil'el ardı ves semavati. Ona ve aline gök ve yer dolusu rahmetler ve selamlar olsun. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtena innaka antel hakim. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi bilen ve hikmetle yapansın. Bakara 32 Mucizat-ı Ahmediye aleyhisselam Zeydin'in bir parçasıdır. Risalet-i Ahmediye aleyhisselam Delail'i hakkında olup,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 Yalnız şurada Zat-ı aleyhisselamın kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o mirac-ı azama en elyak o olduğuna icmali işaretler nevinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb mukaddese pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselama dair o kitaplardan 110 işari beşaretler çıkarıp, Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen tarihçe müsbettir ki, Şık ve Satîh gibi meşhur iki kahinin, Nübüvvet-i Ahmediye aleyhisselamdan biraz evvel, Nübüvvetine, ve ahir zaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen veladet-i Ahmediye Aleyhisselam gecesinde Kâbe'deki sanemlerin sukutuyla Kisra-yı Faris'in sarayı meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harikalar tarihçe meşhurdur. Rabi An, bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat azimenin huzurunda kuru direğin, minberin naklinden dolayı müfârakat Ahmediye aleyhisselamdan deve gibi enin ederek ağlaması, وَاَنْ شَقَّ <الْقَمَر> Ay yarıldı, kamer bir, Nasıl ile şakk kamer gibi, muhakkiklerin tahkikatı ile Bine bali olan mucizatı ile serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen dost ve düşmanın ittifakıyla ahlaka hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şahadetiyle secayaya samiyye vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve dini İslam'daki mehasiin ahlakın şahadetiyle şeriatında en ali hisal hamide en mükemmel derecede bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen, onuncu sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi, uluhiyet muktezayı hikmet olarak tezahür etmesine mukabil, en azami bir derecede, Zat-ı aleyhisselam dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile muktezayı hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil en güzel bir surette gösterici ve tarif bil bilbedâhe yine o zâttır. Hem sanî alemin nihayet cemalde olan kemali sanatı üzerine en zâra dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden, yine müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi, keset tabakatında vahdaniyeti ilan etmek istemesine mukabil, en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden, yine zarure o zattır. Hem sahibi alemin, nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini ayinelerde muktezayı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşalı bir surette darlık eden ve gösteren ve sevip başkasına sevdiren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 yine bilbedâhe o zâttır. Hem şu kainatın sânii, şu kainatı enva acayip ve zînetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşûr mahlukatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona idhâl etmesi ve muktezâ-yı hikmet olarak onlara o âsâr ve sanayîn manalarını, kıymetlerini, ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cin ve inse belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedâhe ozattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavvülâtındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı muğlakını, ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zi şuurlara açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaik-ı Kur'aniye vasıtasıyla o açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe o zattır. Hem şu alemin sani-i Zülcelali, bütün güzel ile kendini zih olanlara tanıttırması ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi biz zarure onun mukabilinde zih olanlara marziyatı ve arzuyu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en âla ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbül Alemin, meyve-i alem olan insana, alemi içine alacak bir büsat istidat verdiğimden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheya ettiğimden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete,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 ve zih şuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş ve zaifi en azami derecede en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o miracı azimle kabı kavseyine çıkacak, saadet ebediye ebediyye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-i gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. Sabi an. Bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bil bedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların saniyinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kast-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise, biz zarure o saniyde sanatına karşı kuvvetli bir rabet, ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif sanatı birden kendinde gösteren ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven sani'in nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Subhanallah, maşallah, Allahu Akbar diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatiyle kainatı velveleye verdiren istihsan ve takdirle, tefekkür ve teşhirle zikir ve tevhidle ber ve bahri cezbeye getiren yine müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki <gülüyor> bir işe sebep olan, onu bizzat yapan gibidir. <gülüyor> <gülüyor> Hadisinin manasına muvafık bir sözdür. Sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli onun kefeyi mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette Miraç merdiveniyle cennete Sidret ölümün tehaya, arşa, kabı kavseyi ne kadar gitmek aynı hak, nefsi hakikat, mahzı hikmettir. Haşiye. En mühim bir cerideyi İslamiyede, umum alemi İslam'a taluk eden ve gayet ehemmiyetli siyasilerden ve hayatı, istimaiyeye ile çok alakadar olan umum hukukçulardan. 1927 senesinde Avrupa'da toplanan bir kongrede mühim ecnebi feylesoflar, Şeriat-ı Muhammediye aleyhisselama dair bu aşağıda yazılan Arabi fıkranın aynını kendi lisanlarıyla söylemişler. O Arabi ceridenin naklettiği Arabi ifadeyi aynen yazıyoruz. Ve tercümesini de Arabi ifadenin altına ilave ediyoruz. Nur çeşmesinin ahirinde yazılan ecnebi feylesoflardan, 43 tanesinin beyanatı, bu iki kahraman feylesofun beyanatı ile 45 tane şahidi sadık oluyor. Fazilet odur ki, düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Elbâqi huve elbâqi olan yalnız Allah'tır, Said Nursi Arabi ceridenin beyanatı Ve qad i'tarafe hatta, ulemâul gârbi بسمو مبادئ الإسلام وصلاحها للعالم، وقال عميد كلية الحقوق بجامعة بيانا الأستاذ شبول في مؤتمر الحقوقين المنعقد في سنة 1927 إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها عليه الصلاة والسلام. إذ إنه رغم استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبائيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قيمته بعد ألف عام وقال برنارد شو لقد كان دين محمد عليه الصلاة والسلام موضع تقدير السامي دائماً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 Eza tawalla ziamata al-alam al-hadithi najaha fi kulli halli mushkilati wa ahalla fi al-alam al-salama wa al-sa'ada ya'ni al-musalama <gülüyor> bir hülasası Evet, Garp uleması ve filozofları itiraf ve ikrar etmişler ki İslamiyetin kanunları yüksek bir tarzda alemin ıslahına kâfidir. Hem külliyet tül Hukuk Kongresi'nin cemiyetinde bütün hukuki yuğunun toplandığı o kongrede 1927 senesinde onun reisi felsef üstad Şebol demiş ki: Muhammed Aleyhisselam'ın beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder.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 en yüksek makamı takdire çıkmasının sebebi gayet acip ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki, o din tek, yekta, emsalsiz bir dini ferid olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani, ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammed Aleyhisselam'ın dini öyle bir dindir ki insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbeder. Ben görüyorum ve itikat ediyorum ki beşere vaciptir ki desin Muhammed Aleyhisselam insaniyetin halaskarıdır. Ve halaskarlık namı ona verilmek lazımdır. Hem diyor ben itikat ediyorum ki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 Herkes anlar. Ayetül Kübra risalesinin Risaleti Ahmediyeden bahseden 16. mertebesi makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki: Madem bu kainatın mevcudatı ile Malikimi ve Halikimi arıyorum. Elbette ve her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağa ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi. Gördü ki o asır hakikaten o zat ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş hem kendi aklına dedi, ''Biz en evvel bu fevkalade zatın, aleyhisselam, bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halık'ımızı ondan sormalıyız.'' diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız dokuz küllilerine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasetlerin bulunması ven kamer ay yarıldı kamer bir ve ma atın zaman da sen atmadın ancak allah attı enfal 17 ayetlerinin sarahatiyle bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucuyla adasının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi, nas-ı kat'i ile ve bir kısmı tevatürle yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır.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 25. Söz, mucizatı Kur'an'ye Kur'aniye namında ve Risale-i Nur'un bir güneşe olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta, aleyhissalatü vesselam, fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir imanla meydana çıkmış ki, onların ne misli var, ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat, 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu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 ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi, ve ruhlarının medarı inkişafatı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması, ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması, ve fevkalade daimi mücahedat ve dağlar içinde, tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı ve hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mübdediyâne, fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması, elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacaatlarından yalnız cevşenül kebirle, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet tehaluku u beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i münacatın başında Cevşen-ül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, cevşenin dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nası hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, büyük devletler, büyük dinler, hatta kabim ve kabilesi ve amucası ona şiddetli adavet ettikleri halde, zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş,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 o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde, onun ne yakınine, ne itikadına, ne itimadına ve itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi, ve maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler, bütün ehli velayet her vakit onun mertebeyi i imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahe gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesen dane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icmağı nasıl ki vücut ve vahdaniyeti ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir, öyle de bu zatın doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya Aleyhimüs doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar, mucizeler ve vazifeler varsa, o zatta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil ve Zebur ve Suhuflarında bu zatın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki, kütüb-ü mukaddesenin o beşaretli işaretinden yirmiden fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş, öyle de lisana halleriyle, yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle, kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ve lisanı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi, lisan hal ve ittifakla bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebiyetiyle ve arkasında gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binler evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi, Üstatlara olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şahadet ediyorlar ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahade etmeleri ve umumunu nuru imanla ya ilmel yakîn veya aynel yakîn veya hakkal yakîn suretinde itikat ve tasdik etmeleri Üstatlara olan bu zatın dereceyi hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ile beraber getirdiği hakaik-i ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyâ-i ve sıddîkîn-i ve dâhî-i hükemâ-i mü'minîn bu zatın üssül esas davası olan bahdaniyeti, kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak, ispat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallime ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, gündüz gibi bir hücceti risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur, yüz parçasıyla sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, Al ve ashab namında nev-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhur, en muhterem, en namdarı, en dimdar, en keskin nazarlı taife yazimesi, kemal merakla ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde, bu zatın, dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla, icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kâinat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbirle, bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makasıd ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad ve bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halikının, en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli ile kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü ve zinetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nev'ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetlerle kendi rububiyetine karşı minnetdarane, müteşekkirane ve perestişkârane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyetle kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye ve fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlarla zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve her halde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi, onun mezkür maksatlarına tam hizmet ederek ilkatika inatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halıkı'nın namına hareket eden, ve ondan istimdat eden, ve muvaffakiyet isteyen, ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan, Muhammed-i Kureyşi aleyhisselam denilen bu zat olacak. Hem aklına dedi, madem bu meskur dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şahadet ederler, elbette bu Adem, Beni Adem'in medarı şerefi, ve bu alemin medarı iftâridir. Ve ona fahr-ı âlem ve şerefi beni âdem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahmani olan Kur'an-ı mucizül beyânın haşmeti saltanatı maneviyesinin nısfı arzı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu âlemde en mühim zat budur.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 İmam Ali radıyallahu an ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve israfilin azameti heykelini temaşa eden Gaps-ı Azam kutdise sırruh gibi keskin nazar ve gaybbin gözleri bulunan binler aktab ve evliyai azimeyi cami ve al Muhammed aleyhissalatu vesselam ismi ile şöhret şiarı alem olan cemaat-ı nuraniyenin icma ile tasdikleridir. İkincisi bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte, hayatı istimaiyeden ve efkarı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı istimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakime adil olarak şarttan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namiyle dünyada namdar olan cemaati meşhurenin ittifakla can ve mallarını feder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ve ümmetinde yetişen hatsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının, cemaati uzmasının tevafukla ve ilmel yakın derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti.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 بعظمة سلطنة قرآنه وحشمة وسعة دينه وكثرة كمالاته وعلوية أخلاقه حتى بتصديق أعدائه وكذا شهد وبرهن بقوة مئات المعجزات الظاهرات الباهرات المصدقة المصدقة وبقوة آلاف حقائق دينه الساطعة القاطعة icma'i alihi zevil Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O öyle bir vacibül vücud ve vahidül ehaddir ki fahri i alem ve şerefi nev ibn-i Adem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ının saltanatının büyüklüğü dininin muhteşem genişliği, kemalatının çokluğu ve hatta düşmanlarının dahi tasdik ettikleri ahlakının yüceliği ile onun vücubu vücuduna ve vahdetine delalet eder. Ve keza o zat, apaçık görünen musaddık ve musaddak mucizelerinin kuvveti, kesin nazar sahibi ashabının ittifakı, bürhan ve basiret sahibi nurani muhakkikini ümmetinin tevafuku, ve dininin kat'i ve parlak binler hakikatlerinin kuvvetiyle Allah'ın vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet edip ispat eder, denilmiştir. El-Bâki hu-el-Bâki olan yalnız Allah'tır, Sait Nursi